Bana duyan, estağfur ve estağfir ve estağfir di. Ben Allah'ın şuuru anlusuna fala an la illallah la muhammadan abduhu Ya la illa wa antum muslimun. Ya min vaخلقَ من هذا زوجها وبيثَ منهم رجلا كثيرا من الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليما سلَكُم آمالَكُمَ ويغفر لكم وما يطئ الله ورسوله فقد فاز فازا نظيما أما بعد فاعباد الله إن استقبل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ve şerrel umuri muhdefâtuha ve kulle muhdefetin bida ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salat selam getirelim. Evet, ehl Sünnet ve cemaatin itikadi özelliklerini almaya devam ediyoruz. Kitabın sonlarına yaklaştık. Ee, bugün tahminen herhalde 58'deyiz. Biz aldık kanaatindeyim ama 58'deyiz herhalde. Çünkü başka yerlerde de kitabı şerh ettiğim için karıştırıyorum nerede nerede kaldık. Evet. Yani, yani ben aldık diye hatırlıyorum. Müslümanların birbirlerini tekfir etmelerinden selamette olmaları. Aldık diye hatırlıyorum. Aldık diye hatırlıyorum. Yine bir at ve şirkiyat ve büyük günah düşmekten selamette olmaları. Onu da aldık. Allah Resulü'nün asabına çatmalarından selamette olmaları, onu da aldık diye hatırlıyorum. O kaçinci oldu? Evet, o 60. 60 birer e e, 60 birer aldık, 61'deyiz. Ben de öyle tahmin ediyorum. İyi, iyi, hey, hey, hadi. 58'den itibaren <gülüyor> alalım madem. Evet, ok. Birbirlerini tekrar etmekten selamette olmaları bağlı. Eyül Sünnet bu konuda selamettedir. Onlar kendilerinden muhalefet edene cevap verirler. İnsanlar için hakkı açılarlar, açıklarlar. Onlar hata ya da yanlışlıkla ile itham ederler. Hak eden dışında hiç kimseyi ne tekfir ederler, ne bidatçilikle suçlarlar, ne de fıskla itham ederler. Tabi tekfir babı büyük bir bab. Yani tekfir e, bab olarak büyük, içerdiği hükümler bakımından büyük, ifade ettiği tehlike bakımından büyük. Aynı zamanda vukufiyeti tam olması bakımından büyük bir bab. Yani burada müellif bunu özellikle iki kelimeyle orantılamış. Demiş ki birbirlerini tekfir etmekten selamettedirler. Ne demek birbirlerini tekfir etmekten? Yani ehli sünnet vel cemaat bırakın birbirlerini tekfiri tekfir etmeyi gayrını bile ne yapmamıştır tekfir etmemiştir. Mümkün mertebe tekfirden kaçınmıştır. Çünkü tekfir geçen derslerde üzerine basa basa söyledik hep muhtelif mevzularla alakası geldiği için. Tekfir, Ehl-i Sünnet vel Cemaatin uzak durduğu Ehl-i Sünnet vel Cemaatin meseleyi havamdan alıp, hatta ilim talebesinden alıp, sadece kime, alimlere verdiği bir nedir? Meseledir, husustur, kaziyedir. Yani alimlere vermek de yetmemiştir. Hatta uygulama babıyla bu tamamen kudata bırakılmıştır. Yani kadılara bırakılmıştır. Şimdi bir Müslümanın bir Müslümanı tekfiri, Ehl-i Sünnet kastettiği tekfir değildir. Ne demek bir Müslümanın bir Müslümanı tekfiri? Yani eğer siz işi, normal namaz kılan sade Müslüman'a bırakırsanız ya da sokakta yürüyen Müslüman'a bırakırsanız, onlar nasıl birbirlerini yeri geldiğinde kıtır kıtır kesiyorlarsa, evreviyetle birbirlerini tekfir etmeleri de nedir? Mümkündür. Çok çok doğal kolaydır. O bakımdan burada Ehl-i Sünnet ve El-Cemaat birbirini tekfir etmez, selamettedir derken, biz Ehl-i Sünnet ve El-Cemaatimizin alimlerini anlıyoruz. Alimlerimiz ne yapmamıştır? ne muhaliflerini ne de o muhaliflerin peşinden giden neyi etbağı tekfir etmemiştir. Ehl-i sünnet ve cemaatin içinden furada insanlar çıkabilirler. Onlar birbirlerini hizipçilik namına, cemaatçilik namına ne yapabilirler? Tekfir edebilirler. Ama ulemaya döndüğünüz zaman, ulemaya baktığınız zaman ehl-i sünnet ve cemaat alimlerine bakın. Her zaman tekfirden işinap etmişlerdir. Dikkatli olmuşlardır. İhtiyatlı olmuşlardır. Şöyle dört mezhebin alimlerine bir bakın. Dört mesebin alimlerine bir bakın. Niye bunu söylüyorum? Şundan dolayı söylüyorum. Usulleri yeri geldiğinde farklıdır. Usulleri yeri geldiğinde nedir? Farklıdır. Delil aldıkları rivayetler yeri geldiğinde nedir? Farklıdır. Ama mesele tekfire gelince, mesele teksüre varınca kolay kolay o kapıyı ne yapmamışlardır? Açmamışlardır. Yani... Bundan 700 yıl öncesine gidersek, Bağdat'ta eşarilerle hanbeliler birbirlerini öldürürlerken, birbirlerini keserlerken, ulema buna asla yol vermemişti. Ulema ne yapmıştı? Bundan sakındırmıştı. Ama tabi bazı kendini bilmez neler davetçiler, kendini bilmez neler ilim ehli, kılıklı insanların peşine takılan, Ney? Cemaati, Müslümin, Hadurun ne yapmıştır? Oyuna gelmiştir. O bakımdan hep söylüyoruz. Bu tür meseleler ulemanın meseleleridir. Alimler tekfirde kendilerine müracaat edilecek tek makamdır. Yetkili tek mercidir. Çünkü tekfir içinde Kur'an ve sünnet naslarını iyi bilmeyi gerektirdiği gibi Kur'an ve sünnetin naslarını selefin raihasına göre, selefin fehmine göre anlamayı da ne yapan? Barındıran bir meseledir. O bakımdan şöyle bir bakın Şevli Sen-i ne ile Onca neyle? Bidatçı ile uğraşmıştır, mücadele etmiştir. Bu bidatçilerden bir kısmı açıkça bidatine davet eden insanlardır. Öyle olduğu halde bile Şevli sen Genel küfrün dışında, genel tekfirin dışında şahsa özgü, şahsa özel tekfirden özellikle ne yaptığını kaçındırdığını görürsünüz. Yani Vasıl İbni Atadan bahsederken kafir dememiştir Vasıl İbni Atay'a. Cihem Safvan'dan bahsederken kafir dememiştir Cihem bin Safvan'a. Cahat bahsederken kafir dememiştir Cahat bin Dirhem'e. dikkat edeceğiz. Heh, i̇şte o bakımdan müellif bazı kelimeleri kullanmış. Şerh'te de o kelimelerin neyi var? Arapçası var. Çünkü Türkçe'ye Arapça ifadeyle geçtiği için tekfir etmezler. Ama yeri geldiğinde Müslümanları sakındırmak farzayın olduğu için mesela hata ettiğini açıkça ne yaparlar? İfade ederler. Ya da bidatçı olduğunu açıkça ne yaparlar? İfade ederler. Ya da fasık olduğunu ne yaparlar açıkça? İfade ederler. Tabi bunları nereden almışlardır? Kur'an ve sünnetten almışlardır. Yani biz hariciler gibi ya da mutezile gibi mürteki bir kebirayı büyük günah işleyeni kafir gören insanlar gibi her fası kafir görmüyoruz. Her bidatçıyı kafir görmüyoruz. Bize göre her kafir fasıktır. Her kafir bidatçidir. Ama her bidatçı kafir değildir. Her fasık kafir değildir. Her hata yapan kafir değildir. Kaldı ki küfrün önünde pek çok engel tanırız. Pek çok engeli itiraf ederiz. Tevilden tutunca cehalete kadar. Tevilden tutun da cehalete kadar. Bunlar hep nedir? Ulemanın içinden çıkabileceği meselelerdir. Ha i̇şte işte Ehl-i Sünnet ve'l ve Cemaat'in uleması alimleri birbirlerini tekfir etmedikleri gibi ümmeti Muhammed'in genelle bu tekfiri asla tahmin etmezler. Yani siz ehli sünnet ve cemaat ulemasından birinin bakın ulema diyorum. Birinin ümmeti Muhammed'e cahili ümmet dediğini asla duyamazsınız. Ümmeti Muhammed'in içinde yaşadığı neye? Topluma cahili toplum dediğini asla duyamazsınız. Böyle bir şey yok. Bunu ümmeti Muhammed'in alimleri yapmaz. Birileri yapabilir ama bunlar ümmeti Muhammed'in alimleri değiller. Yani bugünden daha çok fitnelerin zuhur ettiği, bugünden daha çok fitnelerin dönüp dolaştığı Kur'an mahluktur fitnesinden tutun da... ...amelin imanın bir cüzü olmaması, müsemmasından sayılmamasına, oradan işte Mürtekibi kebir, mürteki Kebiran'ın kafir sayılmasına... Oradan Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının neredeyse inkar edilmesine, varırcasına, ne yapılması? Reddedilmesine. Biz bugün bunları çokça yaşamıyoruz. Bugün bunların uzantıları var. O dönemde bunların aslı var. O dönemde bunların neyi var? Aslı, aslı var. Yani Kur'an mahluktur fitnesinin aslı o dönemde, iman-amel ilişkisinin aslı o dönemde, Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının reddi, künniyen reddi veya cüz'iyen reddi iptali o dönemde. Bakın şimdi o döneme alimlerin öyle olduğu halde bile tekfiri ne yapmadıklarını kullanmadıklarını tekfire çokça müracaat etmediklerini sadece ve sadece lazım gelen yerde Kur'an sünnetten açık bir burhan olmak üzere ulemanın da bu konuda neyi bir evvelinde sabıkı olmak üzere. Ne demek bu? Mesela İmam Ahmet sıkça şunu söyler. Der ki talebelerine, senden önce bir imamın olmadığı hiçbir meselede, dikkat edin, senden önce bir imamının olmadığı hiçbir meselede hüküm verme. Çok önemli. Senden önce bir imamının olmadığı hiçbir meselede hüküm verme. Eğer hüküm verirsen hata etme ihtimalin kuvvetle nedir? Muhtemeldir. Çünkü şu ümmeti Muhammed 1400 yıl şu süre zarfında hep aynı badirelerden geçmiştir. Aynı meseleler farklı ortamlarda farklı şahıslar tarafından ortaya konmuştur. Yani bugün olup da 1400 yıl önce olmayan tekfiri bir mesele yoktur. Bugün olup da 700 yıl önce olmayan tekfiri bir mesele yoktur arkadaşlar. Çünkü iman Adem Aleyhisselam döneminde neyse Bugün de o. Çünkü iman nesk kabul etmez. Ne demek nesk? Yani teşrihlerde imanı nesheden yani evvelki hükmü sonra gelen hükmün kaldırdığı bir durum yoktur. İman imandır. Madem ki tektir meseleleri imanla alakalı, yani bugün, bugün, bugün o dönemde Allah'ın helal dediğini bu dönemde haram kılacaklar, o dönemde Allah'ın helal dediğini haram kılmayan bir toplum olmayacak. Hayır mümkün değil. Yani bunlar uzaydan gelmiyor. Biz 1400 yıldır aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyoruz. Mevcut. Bugün tekfire taallük eden hiçbir mesele yoktur ki eskiden bunun neyi olmasın? Uzantısı olmasın mevcut. Bakın teknolojik gelişmelerden bahsetmiyorum amele taallük edecek meselelerden bahsetmiyorum. Ya işte sigara kullanmak caiz midir, değil midir, organ nakli caiz midir, değil midir, İşte kol kesildikten sonra yerine dikilmesi caiz midir, değil midir, ben bunlardan bahsetmiyorum. Ben imani meselelerden bahsediyorum. O dönemde olan her şey bugün var, bugün de olan her şey o dönemde var. O bakımdan ya işte öyle bir imani mesele var ki karşımızda bu ilk kez çıktı. E biz bunu nerede bulamayız? Selefin fetvasında bulamayız. O zaman bu din nakıstır. Bu din kamil değildir. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü eğer bu din kamil ise Kur'an ve sünnet her şeye şifa oluyorsa imani hiçbir meseleyi insanların neyine bırakmamalıdır? İnisiyatifine bırakmamalıdır. Çünkü iman insanı imana sokan aynı zamanda imandan çıkaran meseledir. Bir insanın imana girmesi ve imandan çıkması sadece Allah ve Resulünün Hükümleriyle tespit edilebilecek bir meseledir. Bunu hiçbir şahsın kendi indinden, kendi özelinden, kendi şahsından ispat etme hakkısı yoktur. Bunu yapan adam, bunu yapan adam tehlikeli bir adamdır. O bakımdan, evli sünnet vel cemaat, ulemasıyla oluşturmuş olduğu mezhepleriyle, ekolleriyle, camialarıyla, üniversiteleriyle, neyle derseniz deyin. Tekfirden, salim, birbirlerini tekfir etmeyen, hatta çoğu zaman muhalifini dahi tekfir etmeyen bir nedir? Gruptur. Muhalifini dahi tekfir etmeyen bir gruptur. Siz ehl Sünnet'in muhaliflerine bakın. Çabucak ne yaparlar? Tekfir ederler değil mi? Çabucak. Bakın. Hangi bir gruba bakarsanız bakın. ehl Sünnet ve Cemaat dışında. Bir kere onlara göre, kendilerinden olmayan herkes nedir? Kafirdir. Daha baştan, Kendilerinden olmayan herkesin kafir olduğunu ifade ederler. Ama ehli sünnet ve cemaat bu iddiayla asla ne yapmaz? Yola çıkmaz. Allah ve Resulü'nün kafir ilan ettiği, ulemanın da he, o küfür ilanını illetlendirdiği her meselede ehli sünnet ve cemaat he, ne yapar? Bu kapıyı açar. Ama bu kapıyı açarken meselelerin özelinden yola çıkarak genele varmaz. Çünkü hükümler İslam'da nedir? Şahsidir, ferdidir. Geneli ne yapmaz, bağlamaz. Babanın yaptığından oğlu mesul değildir, oğlunun yaptığından babası mesul değildir. Uhrevi mesuliyeti kastetmiyoruz arkadaşlar, o ayrı. Yani gerektirecek hat. Yani oğlu irtida etti diye babası kesilmez. Babası irtida etti diye oğlu kesilmez. Hanımı irtida etti diye kocası kesilmez. İslam'da böyle bir hüküm yok. Bunlara dikkat edeceğiz. Bu meselelerde önemli olan ferdiliktir. O ferdilikten yola çıkarak sen bunu eğer tahammül etmeye kalkarsan işte bugün birilerinin vardığı noktaya varırsın. Ümmeti Muhammedi ne yaparsın? Cahili ümmet ilan edersin. Onun peşinden de başlarsın ne yapmayı? Tasrif etmeyi. İşte şu kafir, şu şöyle zındık, şu şöyle müştik halbuki ehl-i sünnet vel cemaatte Böyle bir ne yok? Tasdif yok. Evet. Oku. Aralarında ihtilafın, sapıklıkla ithamın ve tekfirin çokça görüldüğü havariş gibi başka fırkalarda ise durum aksinedir. Bu sebeple onların başlarına fetva vermesi, zor ya da kolay olan bir işle alakalı en ufak bir hadise geldiğinde birbirlerini tekfir ettiklerini görürsün. Yani eğer dönerseniz e, siret kitaplarına daha özelde sünnet kitaplarına bunları görürsünüz arkadaşlar. Yani İmam Buhari'nin başına gelen olay acaba bir haricinin başına gelseydi çok enteresandır bir mutezilinin başına gelseydi biliyorsunuz İmam Buhari meşhur muhaddis Yahya Ezzuhli'nin talebelerinde Yahya Ezzuhli çok büyük bir alim ama fıkhen Hanefi mezhebine neyi var? Temayülü var. Ama çok büyük bir muhaddis. Ve İmam Buhari onun devam ediyor. Ama ne zaman ki İmam Buhari belli bir seviyeye geliyor, belli bir olgunluğa ulaşıyor, hem imani olgunluk, hem ilmi olgunluk, artık ona da camide ney? Tedris kapısı açılıyor. Hocalar icazet veriyor ve bu icazeti ne yapıyor? Talim ve tedrisle ne yapıyor? Taçlandırıyor tabiri caizse. Derslere başlıyor. Gel zaman git zaman o dersler Yahya Ezzühli'nin halkasındaki talebeleri yavaş yavaş İmam Buhari'nin halkasına çekiyor. İmam Müslim de aynı zamanda Yahya Ezzühli'nin nelerinden? Talebelerinden. Öyle oluyor ki cami almıyor. Caminin avlusu almıyor. O dönemde buharada evler yan yana bitişik. <gülüyor> yan evlerin çatıları, tavanları doluyor. Derken Yahya Ezzühli de bir insan. Alim olmak yeterli değil. Şeytan alimlerden beraatini almamış. Ne yapıyor? Şeytan yavaş yavaş Yahya Ezzühli'yi ne yapıyor? Yokluyor. Derken Yahya Ezzühli bu lafz bil Kur'an mahluk meselesini gündeme getirerek İmam Buhari'nin bir derste söylemiş olduğu lafı aslında öyle söylemediği halde ne yapıyor? Teşhi ediyor. Yani işte diyor Buhari lafziyedendir. Telaffuzun Kur'an'ı mahluktur diyor diye ne yapıyor? Ortalığa yayıyor. Yaygara çıkarıyor tabiri caizse. E hal böyle olunca İmam Buhari çok büyük sıkıntılara maruz kalıyor. Emir tarafından yasak konuyor Buhari'den, Buhara'dan kendisine mecburi göç şartı getiriliyor vesaire falan filan derken mesele uzun. Ben sadece alimin karşılaştığı durum karşısında yaptığına bakın. Onu örnek gösteriyoruz. Derken İmam Buhari bunca zulme yine... Hocası Yahya Ezzüli'den doğrudan lakabını vermeden aynı isimle hadis rivayetine devam ediyor. Yani hocası onu öyle yaptı diye ne yapmıyor? Hocasının sikalığını, güvenilirliğini ne yapmıyor? Ondan almıyor. Ama İmam Müslim ne yapıyor biliyor musunuz? İmam Buhari'ye yapılana katlanamıyor. Yahya Ezzüli'den duyduğu bütün rivayetleri bir merkebin üstüne Koyup merkebi onun bahçesini, evinin kapısına, mescidin kapısına ne yapıyor? Dayıyor, sürüyor. Ha, şimdi yani İmam Buhari de ne yapabilirdi? Karşılık verebilirdi ama yapmamış. Yapmamış değil mi? Yine ondan hadis rivayetine devam etmiş. Ama ikisinin de talebesi olan İmam Müslim Buhari'ye yapılanı zulüm görmüş ve yapan zalimi de kendine göre cezalandırmış. Ama cezalandırmaya bakın arkadaşlar duymuş olduğu hadisleri ne yapıyor? Yazdığı hadisleri merkebin üstüne koyuyor artık. Sepete mi koyuyor? Neye koyuyorsa yoldu o kadar. İmam Ahmet üç halife tarafından devamlı sopalanmış. Kur'an mahluk değildir dediği için değil mi? Öyle olduğu halde bile ne yapmamış? Kur'an mahluktur diyen halifeye kafir dememiş. İtaat etmeyelim diyen talebelerini terslemiş. Müminlerin emiridir demiş. İtaat edeceksiniz demiş. E şimdi bizim muhaliflerimize bakın siz. Peki İmam Buhari'nin şey İmam Ahmed'in tepkisini Kur'an mahluktur diyen kime? Mutezine'ye şey yapın, orantılayın. Onlar üç halife boyunca bir tane alim bırakmamışlar. Dövmedik, kesmedik asmadık. Hatta evlere girmişler. Kur'an mahluk değildir diyenlere almışlar. Çoluk çocuk sürgün etmişler. Neler yapmışlar? Demek ki he, meseleye öyle bakmak lazım. mesele öyle bakmak lazım. El-i Sünnet ve el cemaat nedir? Bu işten uzaktır. Alimleri bu işi ne yapmamıştır? Gündeme getirmemiştir. Evet ok 59 Genel olarak bidatlere, şirke ve büyük günahlara bulaşmaktan Selamette olmaları var Tabii genel olarak. Yani yoksa ehl Sünnet vel Cemaate mensup ulema içinde ya da Ehl-i Sünnet vel Cemaate mensup ilim talibesi içinde ne olabilir? Bazı bidatlar olabilir, bazı şişlikler olabilir, bazı büyük günahlar olabilir. Ama genel itibariyle baktığınız zaman ehl Sünnet vel Cemaat'in özü nedir? Bu tür şişliklerden, bu tür hurafelerden, bu tür bidatlerden, bu tür nelerden? Büyük günahlardan aridir. Yani ulemasına bakın bunu göreceksiniz. Gene neye? ümmeti Muhammed'in geneline bakın bunu göreceksiniz. Heh. ehl Sünnet ve Cemaat de bunu en bazı şekilde ne yapar ifade eder? Evet. Ehlü Sünnet ve Cemaat, bid'atlere dalma hususunda insanların en salimleridir. Onların esasları ve kabullerin hiçbirisinde şirk yoktur. Masiyetler ve büyük günahlar ise, ehlü Sünnet'ten bir takım tayfiler hakkında söz konusu olabilir. Nitekim Ehl-i Sünnet'in bir kısmında bir miktar adaletsizlik, zulüm, cehalet bulunabilir. Ancak bunlar Ehl-i Sünnet'te diğer fırkalar nazaran azdır. Ehl-i Sünnet'te bulunan zulüm, adaletsizlik, cehalet ve daha başka muhalefetler diğer başka fırkalarda daha çoktur. Ehl-i Biddat'ın sahip olduğu ilim, adalet, hayır, şecaat, ibadet ve cihat ehl sünnette daha mükemmel ve eksiksiz bir şekilde bulunur. Bunu bir de şunu ekle. Ehl-i sünnetin fertlerinden bazısı tarafından muhalefetlere bulaşanlar kaydeden çıkmış, asıldan dışarıya taşmış sayılır. Sonra söz konusu muhalefet ehli kendisine uyulacak örnek olarak kabul edilmez. Onların bulaşmış olduğu bidatler kebair ya da daha başka muhalefetler kabul edilip susulmaz onların dışındaki diğer tar tarifelerde ise durum farklıdır örneğin rafizilerde olduğu gibi onlar kabirleri tazim etmenin onların üzerine kubbe yapmanın dinden olduğuna inanırlar takiye olarak isimlendirdikleri nifak ve yalanı dinin onda dokuzu görürler takiye yapmayanın dini yoktur derler Aynı şekilde iç içkiyi tahdis eden, onu dinlerinin şiarı kabul eden müsairiler de, de böyledir. Yani ehl sünnet sinnet ve El cemaate bakın genel itibariyle hangi haramı Allah'ın haram kıldığını helal kılmışlar. Ya da Allah'ın hangi helalini haram kılmışlar. Allah'ın dediği hangi şeyi dinden saymışlar. Resulullah'ın bidat ettiği, ilan ettiği hangi şeyi ne yapmışlar? Din görmüşler. Genelinde bu yok. Heh, fert fert, cemaat cemaat, hoca hoca, şeyh şeyh bazılarında bunu ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Ama takdir edersiniz ki 20. yüzyılı, 18. yüzyılı, yani özellikle İmam Suyuti ile halka olarak ilmin tamamlandığı o dönemden sonrasını bu işlere örnek göstermekte çok ne değildir zaten? Doğru değildir. Çünkü Suyuti'den sonra, ta ki Cemaleddin El-Kasimi gelene kadar Hadis ilmi maalesef uyku sürecine girmiştir. Muaddisler uyuklamışlardır. Cemalettin el-Kasimi ile birlikte yani 1800'lerin sonları, 1900'lerin başı ile birlikte ne yapmıştır? Hadis yeniden ne yapma, Canlanmaya başlamıştır. O bakımdan yani aradaki dönemlerde bir şeyler çıkabilir. Yani işte hocam ya işte Rabbani'ler çıkmadı mı? Felanlar filanlar çıkmadı mı? Yani bunlar hep eskinin tekrarı. Rabbah'den önce i̇bn Arabi vardı. Ondan sonra Şehir Sen'in gelmişti. Yani bunlar hep tekrarlar. Çıkacaktır. Ama bunlar Ehl-i Sünnet ve cemaatin akidesini temsil etmez. İmam Rabbani'nin ortaya koydukları Ehl-i Sünnet ve El-Cemaat'in akidesini temsil etmez. i̇bn Arabi'nin ortaya koydukları Ehl-i Sünnet ve cemaatin akidesini temsil etmez. Ehl-i Sünnet ve cemaatin akidesini temsil eden kitaplar, akayet kitaplarıdır. Akayet kitaplarının içinde doğrular da vardır, yanlışlar da vardır. Yanlışlar ehl sünnet vel cemaatin kendisinden değil, ehl sünnet vel cemaate işte mutezileden ya da diğer fırkalardan ne yapılmış? <gülüyor> nispet değil. Bizzat ithal edilmiş. Nispet değil. Bizzat ithal edilmiş, alınmış meselelerdir. Yoksa siz ne kadar evveline giderseniz o akidenin o kadar duru olduğunu görürsünüz. Yani İmam Tıhabi'nin İmam Ebu nispet ederek yazmış olduğu akideye bakın, bir de şu andaki Kastellani şerhine bakın, emaliye bakın. Arada dağlar kadar ne vardır? Evet. Fark vardır. O bakımdan yani bunlar genel itibarıyla neyi ifade etmez? El i Sünnet ve El-Cemaat ifade etmez. Evet. Bu konuları aldık aslında arkadaşlar. Evet aldık. Bunları aldık ama bize ne, tekrarlıyorlar mi? işte. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kalplerinin ve dillerinin Resulullah... Kalplerinin ve dillerinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı hakkında Salim oluşu bağlı. Evet. Yani geçen ders bunları açıkladığımız için çok üstünde durmuyorum. Yani bizim için, bizim için, bizim için bütün sahabe nedir? kutsaldır. Yani biz bütün sahabeyi seviyoruz. Sevgi aşamasında, sevgi noktasında sahabe arasında fark götmemiyoruz. Yok. Yani bizim için, bizim için, bizim için İbn neyse, bizim için İbni ömer neyse, sevgi noktasında Muaviye bin Ebi sufyan da o, Ammar bin Yasir de o. Ayşe anamızda o. Hepsi aynı. Fark eden bir şey yok. Her bir kısmı bir kısmından üstündür. O üstünlüğü de arkadaşlar biz aden ispat etmiyoruz. O üstünlüğü bize veren kim? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. He, yoksa yani Ehl-i Sünnet ve cemaat Hulefah-i sıralarken Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali he, bu sıralamayı yaparken ya işte kafamıza göre Ebu Bekir daha üstündür Ömer biraz daha üstündür ya da biraz daha az üstündür. Osman biraz daha az üstündür. Ali biraz daha az üstündür sıralaması değilim. Bu sıralamayı bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden çıkarmış oldukları ney? Ana fikirle ortaya koymuşlardır. Buna dikkat edelim. Yani bu dindir. Yani ne demek dindir? Bir sünni olamaz mesela. ehl sünnete mensup bir insan olamaz. Ali'yi Ebu Bekir'in üstünde tutan. Böyle adamın imameti caiz değil. Böyle bir adamın şuraya geçip imamlık yapması bize caiz değil. Böyle bir adam olamaz. İşte Ali Ömer'den üstün tutan böyle bir adam olamaz. Heh, Osmanlı Ali meselesine gelince bu ihtilaf varittir. Bu ihtilaf varittir. Ama bu ihtilaf, dikkat edelim arkadaşlar, dört mezhebin mensup olduğu alimlerde... Veya o alimlerin peşinden gidenler de varit değildir. Yani ne İmam Ahmet'in talebeleri içinde buna çok dikkat edin. Karıştırılıyor burası. Ne İmam Ebu Hanife'nin talebeleri içinde ne İmam Şafi'nin talebeleri içinde ne de İmam Mali'nin talebeleri içinde Ali ve Osman'a üstü tutan yoktur. Sadece bazı muhaddislerde bu ne yapmıştır? Söz konusu yapılmıştır. Mesela kim gibi imam hakim gibi. Mesela kim gibi imam hakim gibi. Yine mesela kim gibi müfessurunda? imam taberi gibi. Bunlarda bu mevzu bahis yapılmıştır. Ama dört mesebin mensup olmuş olduğu yolda meneşte katiyen bu yoktur. Katiyen bu yoktur. Muhaddisunun da ekseliği. Ne üzeredir? Osman'ın Hazreti Ali'den üstün olduğu üzeredir. Onun için hep söylüyoruz. Hakkında nasıl olan insanların aynı üstünlüklerine ama nasıl? Hakkında ismen nasıl olanların aynı üstünlüklerine hakkında ismen değil de vasfen üstünlük olanlarında vasfi üstünlüklerine iman ederiz. Bunu din sayarız. Ne demek bu? Anladık mı? Hakkında ismen, dikkat edin, ismen, aynı üstünlük olanların, yani nasıl olanların, yani ismen, işte şu nedir? Üstündür, şu nedir? Faziletlidir. İsmi geçiyor Ebu Bekir. İsmi geçiyor Ömer. İsmi geçiyor Osman. İsmi geçiyor Ali. İsmi geçiyor İbni Ömer. İsmi geçiyor İbn Abbas. İsmi geçiyor İbni Mesud. Bunların İsmi üstünlüklerine, yani aynı üstünlüklerine iman ederiz. Ama bazen ismi üstünlük değil, ney? Vasfi, Vasfi üstünlük olur. O da ney? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı müminken bir sefer gören ve iman üzere ölen herkesin sahabi olduğuna iman eder ve onun sahabelerin, genelinin nail olmuş olduğu şerefe nail olduğunda ne yaparız? İkrar ederiz. Bunun dışında herhangi bir itikadı ya da bu itikada inananı ehli sünnet içine ne yapmayız? Almayız, sokmayız. Onu atarız. Sahabe arasında vuku bulan savaşlarda dilimizi ne yaparız? Tutarız. Sahabe arasında vuku bulan savaşlarda Dilimizi ne yaparız? Tutarız. Bir grubu diğer gruptan daha haklı görsek de haklılıktan yola çıkarak o grubun daha faziletli, daha üstün olduğunu iddia etmeyiz. Bunlara dikkat edeceğiz. Çok önemli bu. Ha, bu evli sünnet ve cemaatin genel kanaatidir. Ya ben bu kanatı taşıyamam arkadaşım. Bana bu ağır geliyor. E seni evli sünnette... Ee, ...kimse zorla tutmuyor. Çık ehl sünnette. Mezhep mi yok sana? Mezhep çok. ehl sünnet bu. Alıyorsan alırsın, almıyorsan çıkarsın. Ya ben hem sünnet olayım hem Hazreti Osman'a zalim diyeyim. Olmaz. Hem ehl sünnet olayım Muaviye bin Ebi Sufyan'a bilmem ne diyeyim. Olmaz. Hem ehl sünnet olayım Amman bin Yasin'e şunu diyeyim. Olmaz. Hem ehl-i sünnet olayım, Hazreti Ali'ye şunu diyeyim, olmaz. Böyle bir şey yok. Ehl-i sünnetin kuralı bu. Alıyorsan, ehl-i sünnettensin. Almıyorsan değilsin. İki tane nakizi zıttı bir arada ne yapamazsın? Barındıramazsın, toplayamazsın, böyle bir şey yok. Ehl-i sünnet bu. Evet, oku. Kalpleri, onların sevgisiyle dopluludur. Dilleri, onları öve öve bitiremez. Ehl-i sünnet, sahabenin ...çağların en hayırlısı olduğu görüşündedir. Çünkü Allah Azze ve Celle... ...onları tezkiye etmiş... ...aynı şekilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da... ...böylece onları övmüştür. Sahabeler arasında vuku bulan şeyler hakkında... ...konuşmanın asıl olmadığı... ...bilakis itikadi aslın... ...onların arasında vuku bulan şeyler hakkında... ...dili tutmak olduğuna inanırlar. Eğer onların arasında vuku bulan şeyleri zikretme ihtiyacı hasıl olursa aralarında vuku bulan fitne hakkında nakledilen rivayette muhakkak suretle inceleme ve tesebbüt yapılması gerektiğine inanırlar. Yani çok güzel bir cümle bu. Niye çok güzel bir cümle? Bu tesebbütü hadislerde gösteren ehl-i sünnet mensubu bazı zevat heh, mesele sahabe hakkındaki rivayetlere dayanınca hiç sahihi, zayıfından ayırt etmezler. Yani çıkarlar televizyonlara mesela. İmanla alakalı bir mesele. Miraç. Miraç. Hani İsra ayetle sabit de. Miraç'a gelince hani Mescid-i Aksa'dan sonrası var ya. Bu neyle sabit? Hadisle sabit. Yani ne kadar ayetlerin tefsirlerinde buna işaret varsa da hadisle sabit. Peki hangi hadislerle sabit arkadaşlar? Mütevatir hadislerle sabit. Bakın ne demek mütevatir? Yani her tabakada en az 3 kişinin ne yaptı, Rivayet ettiği hadisler bunlar. En az 3 kişinin. Hangi hadislerle sabit arkadaşlar? Dikkat edelim. kütüb bir Sitte değil, kütüb bir Erbaun de. 40 evet. kitapla sabit hadisler bunlar. Başka neyle sabit arkadaşlar bunlar? Heh. Selefisiyle, Eşarisiyle, ile Şisiyle, <gülüyor> Akide kitaplarıyla sabit hadisler bunlar. Siz açın Maturi diye mezhebine mensup. Herhangi bir neyi? Akide kitabını. Orada İsra'da, Miraç'ta nedir der? Hak'tır der. Hak. Bu ifade geçer. Gene Eşeri kitaplarını açın. Keza böyle. E böyleyken ya biz bunu kabul etmeyiz. Bunun rivayet senedinde işte şu olabilir, bu olabilir diyorlar. Teşvik ediyorlar. Ama iş İmam Ali ile Ayşe anamız arasındaki bir cemel vakasına ne yapınca? Sirayet edince Ebu Mihnef denilen Lut bin Yahya denilen Deccal yani Deccal. Kezza yani ne? Yalancı. Yalancı adamın rivayetini iman gibi alıp baş tacı yapıyorlar. Çünkü niye? İşlerine gelmiyordu onda. Yani işlerine geldiği zaman muhaddisunun zayıf dediği adamı zayıf ilan edip rivayetini almıyorlar. Ama işlerine geldiği zaman muhaddisunun, deccal, yalancı dediği adamın rivayetini din yapıyorlar. Din. Halbuki biz biliyoruz ki rivayet kritiği sadece hadis kritiği değildir. Yani eğer sahabe arasında vuku bulmuş bir hadise varsa... O hadiseyi de biz aynen görmediğimize göre, yani gözlerimizle görmediğimize göre o bize ne yapılmıştır? Nakledilmiştir değil mi? Nakledenlere bakmak zorundayız. Size bir fasık bir haber getirdiği zaman ne yapın diyor Allah Azze ve Celle? Araştırın diyor. Hele o fasığın getirdiği haber Ayşe anamızı karalayıcı bir haberse. O fasığın getirdiği haber Osman Radiyallahu anh karalayıcı bir haberse, ufasın getirdiği haber. Muavi bin Ebi Sufyan gibi vahikatü's-sahabi karalayıcı bir haberse elbette onu ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Onla da yetinmiyorlar. Açıkça ümmeti Muhammed'in gözünün içine baka baka kitap ismi zikrediyorlar. Mesela diyorlar ki yani tabii ehli bilir. Ehli bildiği için bazen kitap isimleri zikrediyoruz burada. Arkadaşlar diyorlar ki ya hocam biz bu kitapları bilmiyoruz. diyorsak bir hikmeti vardır. Mesela El Mesudi denilen adamın Murucu hep kitabından yola çıkarak rivayet getiriyorlar. El Mesudi denilen adam şii mi şii, yalancı yalancı itimat edilmez adam. Onun kitabından ne yapıyorlar? Bir rivayeti getiriyorlar. İsmini de vererek bak diyor Mesudi Murucu hep de şunu şunu söylemiş. İyi de arkadaşım sen bu Buhari sayın ne demiş onu getirmiyorsun. Neden? Neden Hakim Müstedde'nin ne demiş onu getirmiyorsun? Bunları getir getirmiyor. mi? Nurucu Zeb ondan sonra ne yapsın? Öneme sahip olsun ama yok bu yok. Olmayınca da tabii. Yani e, kendini ehli sünnet gören ama ehli sünnetin kaynaklarından bir haber olup ehli sünnet dışı bütün kaynakları ne yapan din kabul eden, din alan ne insanlar topluluğu çıkıyor ve ehli sünnet dışı kaynaklardan insanlara ehli sünnet akidesini anlatıyorlar. Ehli sünnet dışı kaynaklardan insanlara ehli sünnet akidesini anlatıyorlar. Bu çok önemli arkadaşlar. Çok önemli. Yani bugün Hazreti Osman'ı zalim görenler, Hazreti Osman'ın akrabalarını kayırdığını söyleyenler bunu hangi sünni kaynaktan almışlar? Bir tane sünni kaynak ismi versin. Yani bırakın Allah Resulü'nü, Allah'ın, Allah'ın ve meleklerinin dahi kendisinden haya ettiği bir insanı, bütün malını, canını, varlığını Allah'ın dinine infak eden, feda eden bir insanı zalim olarak niteliyorlar. Zalim. İşte burada durmak lazım. Çünkü bu rivayetlere yalan ve tahrif girmiştir. Daha sonra rivayet onların nezdinde ceh ve tadil mizanına göre sahih olur. Rivayetin zahiri de sahabe hakkında yerme içeriyorsa onlar rivayeti en güzel şeye hamlederler. Onlar için en güzel çıkışı ve özrü araştırırlar. Aynı şekilde onların arasında vuku bulan şeylerde onlar onların müştehitler olduğu da inanırlar. Zira sahabenin iştahatta bulunduğu hadiseler kapalılık arz etmekteydi. Yani İmam Ebu Hanife'yi, İmam Şafii'yi müştehid kabul edip, ki müştehiddirler hiç şüphesiz, yapmış oldukları hataya bir ecir vereceksin ama Hazreti Muaviye'yi Hazreti Ali'yi müştehid kabul etmeyeceksin hangi taraftaysan öbürkünü sapık ilan edeceksin. Öyle bir şey olabilir mi? Yani bu iki imamın mesnet olarak aldıkları hadisleri kim rivayet etmiş? Kimin ayet etmiş bu hadisleri? Bir gün bir hocayla tartışıyoruz. Dedim ki hocam dedim mezhebinle. Dedi ki "Mesebim dedi Hanefi. ama Amel'de Hanefi. İtikatta maturidi Dedim ki hocam bu ayrıma niye gidiyorsun? Bu ayrıma gitmene gerek yok ki ya. Amel dedi itikatta da Hanefi'yim de. İmam Ebu Hanife tabiinden değil mi sana göre? E, bana göre tabiinden. Hici 150'de öldü. Pek çok gördü diyor. Peki niye İmam Ebu Hanife'nin itikadını almıyorsun da he, İmam Ebu Hanife'den 250 yıl sonra 300 yıl sonra yaşamış bir adamın akidesini akide olarak belliyorsun. Amelini aldığın gibi akidesini de al. Dedik vallahi bilmiyorum hiç düşünmedim dedi. Dedim sana başka bir şey daha söyleyeyim daha iyi düşün. Eğer dedim İmam Ebu Hanife'nin akidesini beğenmeyip de beğenmemezlikten dolayı almıyorsan Akidesini beğenmediğin adamın amelini alman abes dedi. Eğer bir insanın akidesini beğenmiyorsa amelini niye alıyorsun? Abes. Fuzuli. Şimdi yani biz sahabenin hadislerini alacağız ama imanlarını beğenmeyeceğiz. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Yani Ebu Hureyre'nin hadislerini alacağız ama Ebu Hureyre'yi mümin bellemeyeceğiz. Abdullah İbn Mesud'un hadislerini alacağız ama Abdullah İbn Mesud'u mümin bellemeyeceğiz. Hani hep söylüyorum ya. Şeyhül İslami'nin çok güzel bir cümlesi var. Diyor ki: Sahabeye saldırmak dine saldırmaktır. Çünkü bu dinin nakalesi sahabedir. Bize ulaştıranı. Bakın sahabeye saldırmak dine saldırmaktır. Çünkü bu dinin nakalesi yani ulaştıranı kimdir? Sahabedir. Sen ona saldırırsan dine saldırmışsındır. Ama yaldızlı cümlelerle süsleyip püsleyip ne yapıp? eri doğru doğru eri göstererek insanları kandırmak mümkündür. Ama işin özünde bu yoktur. Bana bir tane sahabiye saldıran insan görün söyleyin. Suratında vecihinde nur olsun. Etbaı peşinden gidenler çok ve mübarek ve müdavim olsun. Bulamazsınız. 1400 yıldır Ehli Sünnet adedinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Aksine ne yapmıştır? Artmıştır. Bazı durumlarda tembellik yapmışlardır. Ama o tembelliğin nedenleri de yeni ehli sünnet dışında din olarak onun neyine, akidesine sokulan nelerdir? Hususlardır, unsurlardır. Yoksa ehli sünnet vereceğime bütün muhaddisun ehli sünnetten çıkmıştır. Bana bir tane Mutezili hadisçi sayın. Sayamazsınız. Bütün fukara ehli sünnetten çıkmıştır. Mu'tezile'den birkaç tane sayarsın. Birkaç tane. Bütün müfessirun ehl-i sünnetten çıkmıştır. Mu'tezile'den birkaç tane sayarsın. Ama pek çok tarihçi sayarsın ehl-i sünnet dışı. Çünkü niye? E hadis ilmi olmayınca, rijal ilmi olmayınca, tadil ilmi olmayınca hangi ravinin durumu hangi şekildedir? Bunu bilmeyenlerin çok olduğu bir fırkanın Dayanacağı tek ne vardır? İlim vardır. O da nedir? Tarihtir. Onun için İslam tarihi bir nevi İsrailiyat gibidir arkadaşlar. Bunu unutmayın. İslam tarihi bir nevi İsrailiyat gibi. Hocam ne demek bu? Nasıl İsrailiyatta senet aranmamışsa tarihçiler de senet ne yapmamıştır? Aramamıştır. Hal böyle olunca da bu rivayetler bize hep kimi kitabından girmiştir? Tarihçilerin kitabından girmiştir. Bunu unutmayın önemlidir yani. Bu mesele çok önemlidir. Evet. Onların değişik iştahatları karışıklığın her yeri kapladığı bir dönemde inisiyatif kullanmalarının zorunlu bir hale gelmesi dolayısıyla onların iştahatları ortaya çıkmıştır. Onlar ya iştahatlarında isabet edip iki ecir alan ya da hata edip tek ecir alan müştehitlerdir. Üçüncü bir sınıf ise kendisine kapalı olduğu için kenara çekilmeyi tercih edenlerdir. Sahabe, radyallahu anhumun bu iş sonunda çok pişmanlık duyduklarına ve o sebeple çok üzüldüklerine inanırlar. Çünkü işin o raddeye varacağı akılların ucundan bile geçmemiştir. Geçen derste söyledim ya, yani Hazreti Ali radyallahu anhum bile oğlu Hasan hatta yeri geldiğinde Hüseyin'e neleri var, İtirafları var değil mi? Geçen ders üstüne basa basa. Söylemiştim yani bu işin bu raddeye geleceğini bilseydim bu işe ne yapmazdım asla girişmezdim şeklinde neleri var sözleri var yani sahabe arasında bir şeyler vuku bulmuştur vuku bulan bu şeyler hoş şeyler değildir bunları hiç kimsenin güzel gösterme hakkı yoktur ama bir ümmettir geçmiştir olanlar olmuştur peygamberler dışında hiç kimsenin hata yapmama gibi bir durumu söz konusu değildir hepsi hata yapabilir bu hatalar yapılmıştır ama bu hataların arkasında imansızlık aramak, dikkat edin, bu hataların arkasında ilimsizlik aramak, bu hataların arkasında usulsüzlük aramak ehl Sünnet'in yaptığı bir iş değildir. Biz bu hataların arkasında insanlık vasfını ararız. Başka bir şey aramayız. Evet. Ve aklımıza tek bir rivayet gelir. beni <gülüyor> Adem'in hepsi hata yapıcıdır. En hayırlıları da <gülüyor> tevbe evlendir. <gülüyor> yani bu. Bak ne güzel görüyor musun? Sahabeyi yüceltirken sahabeden 1400'ü sonra gelen birilerinin şeyhleri masum kıldığı gibi onları masum kılmadık. Halbuki eğer biri masum kılınacaksa Hz. Ebu Bekir'den daha layıkı yoktur. Yok. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sonra şu ümmette masumluğa en layık insan Hz. Ebubekir'dir. Ama o bile masum değildir. Bakın o bile. E, hal böyle olunca 1400'ün sonra gelenler hiç masum ne yapamazlar? Olamaz. Olamazlar. Biz mas sahabeyi masum gördüğümüz için özürlerini kabul etmiyoruz. Onlar da insan. Peygamber aleyhissalatü <gülüyor> vesselam döneminde de problemler yaşanmıştır. Ancak bu problemler Peygamber aleyhissalatü <gülüyor> <gülüyor> vesselam <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tarafından bidatçilerin yaptığı gibi ne yapılmamıştır? Çözülmemiştir. Hikmetle, uslupla, ilimle vahiy ile sahabe bunu uygulamıştır. Heh. Aynı şekilde ehli sünnet sahabenin savaş, fitne ve ihtilaf anında ihtilaf anında dahi insanların en haydaları olduklarına inanırlar. Aralarında hasıl olan vakalara rağmen onlar birbirlerini tekfir etmemişler, bidatçilikle suçlamamışlardır. Bilakis birbirlerinden övgüde bulunmuşlar, birbirleri için özür aramışlar, merhamet etmişler ve birbirlerinden ilim almışlardır. Evet, bir gün bir Şii şey konuşuyorum. Yani Şii şey, bayağı da bir Şii. Şey. Ayşe anamız hakkında bir iki çirkin demeyeyim, kötü laf söyledi. Çünkü yani Türkiye toplumunda Ayşe anamız hakkında çirkin laf söylemek kolay değil. Bura İran değil çünkü. Dikkat edin, buraya İran değil. Heh. Ben de dedim ki ona, bak dedim sana dedim tek bir cümlem var. Doğruyu konuş. Söyledi. Şu anda dedim Ayşe anamız yanında olsaydı, bunu yüzüne söyleyebilir miydin? Dur dedik, hayır elini öperdim dedi. Yani şu anda Ayşe anamız yanında olsaydı, bunu yüzüne söyleyebilir miydin? Hayır dedi, söyleyemezdim dedi. Elini öperdim dedi. Peki dedim şimdi neden konuşuyorsun? Neden konuşuyorsun? Konuşma nedeni ne? İnanmadığın bir şeye insanları inandırmak için çalışıyorsun. İşte zaten bidatçilik budur biliyor musunuz? Bidatçilerin çoğu bidatlerine inandıklarından dolayı davet etmezler. Davet etmiş olmak için davet ederler arkadaşlar. Çok önemlidir. Çok çok önemlidir bu. Dersten sonra birkaç tane örnek anlatabilirim. Günümüz canlı örneklerinden. İnanmadıkları halde. Evet. Bütün bunlarla birlikte ehl-i sünnet sahabelerden hiç kimsenin günahların büyüğünden ve küçüğünden masum olmadıkları inancındadırlar Bilakis genel olarak onların günah işlemeleri mümkündür. Ama onların kendilerinden sadır olan günahlarının affedilmesinin gerekli kılacak İslam'la ilk şereflenme ve daha başka faziletleri vardır. Onların bazılarından kabul edilmeyen şeyler, hasenatlarının denizinde kaybolup giden ufak tefek şeylerdir. Bu günah olduğu kesin olan şey içindir. Öyleyse isabet ettiklerinde iki hata ettiklerinde bir ecir alacakları iştahatla alakalı işlerde ne denilebilir ki? Evet. Bu. 61. Şaşkınlık, çelişki, telaş ve tezattan esenlikte olmaları babı. ehl Sünnet ve Cemaat, rıza, yakin, itminan ve iman bakımından insanların en mükemmeli. Şaşkınlık, ...çelişki, tezat ve telaştan en uzak olanlardır. Öyle ki, ehl-i sünnetin alanında bulunan kesin inanç, güzel itikad, şaşkınlıktan uzak olma vasfı... ...akidelerini saptamada çelişkiye düşen, bunun neticesinde şaşkına dönen ve insanları şaşırtan, yorulan ve yoran Kerem ehlinden önde gelen imamları... Ve daha başka taifelerdeki alimler nezdinde dahi yoktur. Şimdi ilim matluk bir şeydir. Yani ilim sahibi olmak alim olmak güzel bir şey. Hiç şüphesiz. Ama ümmeti Muhammed öyle dönemlerden geçmiştir ki birebir öyle hadiselerle, meselelerle karşı karşıya kalmıştır ki o dönemde ilim sahibi olanlar, o meseleleri birebir yaşayanlar keşke Nisabur'un yaşlılarının dini üzere ölseydim diye ölmeden önce hayıflanmıştır. Tabiri caizse günah çıkarmış, tevbe etmiştir. Neden? Peygamber aleyhissalatü vesselam hiçbir hadisinde Allah'tan ilim istememiştir. Faydalı ilim istemiştir arkadaşlar. Faydalı ilim. Yani faydasız ilmin insanın cehennemde ateşini arttırdığını bilmek lazım faydalıydı. Birazdan müellif özellikle kelam ilminde, kelam ilminde neye varmış? Zirveye varmış. Ancak zirveye vardıktan sonra bunca uğraşısının, gayretinin, zamanının boşa gittiğini anlamış bazı alimlerin bizzat kendi dilleriyle ifade ettikleri itirafları kendi kitaplarından verecek. Kendi kitaplarından itiraf ediyorlar. Diyorlar ki ah diyorlar o nisaburun, nisabur'un neyi? Yaşlısı. Keşke onun gibi iman etmiş olsaydım. Ya da ben geçen derste dedim işte Karadeniz'in ta herhangi bir yaylasında 2000-2500 metre yaylasında doğru dürüst adam görmemiş, peştamaline bürünmüş, namazını kılmış. İmandan taftili hiçbir şey yok. Sadece icmali imanı var. İnekle, hayvanla, sütle, yoğurtla uğraşmış, çoluğunu çocuğunu dinine göre yetiştirmeye gayret etmiş o insanın sahip olduğu akide. Keşke onun akidesi üzere ölseydim demiştir. Neden? Çünkü dedik ya, ilim bazen insanı ne yapar? Cehenneme sürükler. Genel kaide. insanlar helak oldular, alimler hariç. Bu hadis olarak söylenirler ama hadis olarak müsneden rivayet edilmemiştir. Tabi sözüdür en iyi ihtimalde. Ama temel ruhu İslam'a uygundur. İnsanlar helak oldular, alimler hariç. Alimlerle helak, alimler helak oldular, bildiğiyle amel edenler hariç. Bildiğiyle amel edenler, amel edenler helak oldular, ihlaslılar hariç. İhlaslılar da büyük bir tehlike üzeri. ...tehlike bitmez. O çamadan kalmadı. Evet. Öyle. Alimler helak oldular. Dikkat edin. İnsanlar helak oldular. Alimler hariç. Alimler helak oldular. Bildiğiyle amel edenler hariç. Bildiğiyle amel edenler helak oldular. İhlaslılar hariç. İhlaslılar da büyük bir tehlike üzeredir. Kolay değil bu O bakımdan yani bazen bazen bilmemek tafsili iman yerine icmali imana sahip olmak daha güzel. Yani ben tavsili imana sahip olacağım derken İbn Hazım gibi Allah Azze ve Celle'nin bütün sıfatlarını inkar edeceğim. İsimlerin ifade ettiği sıfatları dahi kabul etmeyeceğim. Ama Nisa bunun yaşlısı diyecek ki Allah ve Resulü neyi haber vermişse ben onu alırım. Ve ki tavsili ne yapmasam bile Bilmesen bile. Duydum ki Allah bilir. Vallahi bilir. Duydum ki Allah görür. Vallahi görür. Duydum ki Allah konuşur. Vallahi konuşur. Duydum ki Allah'ın eli varmış. Vallahi vardır. Duydum ki Allah'ın gözü varmış. Vallahi vardır. Ama öbür ki öyle değil. Olur mu ya? Duyduğun yanlış. Niye Allah'ın eli olamaz? Bak bizim de elimiz var. Allah'ın gözü olmaz. Bak bizim de gözümüz var. Hemen ne yapıyor? Reddiyeye başlıyor değil mi? Hemen reddiyeye başlıyor. O bakımdan yani bazen ilim insanı sıratta zararlı çıkardı arkadaşlar. O bakımdan faydalı ilim. Onları oku. Orada örnekler vermiş. Onlar şayet hidayeti kaynağından alsalardı bunlar başlarına gelmezdi. Onların içine düştüğü şaşkınlığı gösteren delillerden birisi kelam ehlinin zirveye ulaşmış ama bir fayda elde edememiş en usta isimlerinden nakledilen sözlerdir. İşte Evrazi. Fahrettin Razi. Evet. Kelam ilminin büyüklerinden birisi ve kendi nefsi için dövünüp ağlayarak şöyle diyor. Akılların gidişinin sonu bağlara takılmaktır. Akılla uğraşan alimlerin çabasının çoğu sapıklıktır. Ruhlarımız bedenlerimizde yabancı kalmıştır. Dünyamızın sonu eziyet ve vebaldir. Ömrümüz boyunca araştırmalarımızdan istifade edemedik. Sadece onun bunun dediklerini toplamak dışında. Nice adamlar ve zenginlikler gördük, hepsi de hızlıca geçip gittiler. Nice dağlar vardır zirvesine adamların çıktığı, onlar geçip gitti de dağlar yine aynı dağlar. Şaşkınlık ve çelişkili işlerde vuku bulduğunu itiraf edenlerden birisi de i̇bn Ebil Hadit el-Mutezilidir. O da kelam ilminin büyüklerindendir ve o kelam ilminde çok ilerlerken ilerledikten sonra şöyle diyor. Ey fikirleri yanıltan sende işim şaşkına döndü ömrüm gitti. Akıllar sende sefer etti de seferin ezeyidinden başka bir şey kazanmadılar. Allah onları kahretsin. Dediler ki sen bilinirsin ancak akıl ile. Yalan söylemiştir. Diyenler seni bilmek beşinin kuvvetinin dışındadır. Şöyle de, şöyle de demişti. Meğer çokça talep ettiğin şeyymiş Başıma gelen en büyük musibet. Çöllerde kaldım. Yolsuz, işsiz. Denizlerde boğuldum. Gemisiz. Onlardan birisi olan Şehristani'de şöyle der. And olsun bütün ilim merkezlerini dolaştım, onların arasında gittim geldim. Görmedim şaşkınlıktan, elini çenesine koyandan ya da pişmanlıkla dişlerini gıcırtadandan başkasını. Muhammed bin İsmail el-Emin şu sözleriyle ona cevap vermiştir. Görünen o ki sen uğramamışsın Resulün mektebine ve ondan ilim tahsil edene her yerden. Kim şaşkına dönmüştür? Muhammed'in yoluna uymakla göremezsin onun pişmanlıkla dişlerini gıcırdattığını. Evet. Cüveyni, Gazali ve hasr Şahi ve daha başkaları da kelam ilmine dalıp <gülüyor> sonra pişmanlık duyanlardan. Gazali'yi devamlı evet. örnek veririz. Gazali deriz. Evet. İki Z ile birlikte. Hı hı. Biliyorsunuz İmam Gazali yani kelamı zirveye ulaştırmış bir insan. Hatta bugün ilahiyatlarda eee okutulan hemen hemen bütün kitapta Gazali için e, İslam felsefesini bitiren adam ya da felsefenin gerilemesinin nedenlerinden biri olarak ne yapılan? Görünen şahıs olarak bahsedilir. Gazali bile en sonunda kelam ilmini bırakmak zorunda kalmış ve kelama reddiye veren kelamcılara reddiye veren hatta kelamcıları tekfir eden kitaplar telifi. Yani bu kitapları çok fazladır. Çok fazladır. He. Ama özellikle İlca'ımül Avan, An, İlmil, Kelam adlı kitabı birebirdir bu meselede. Yine Tehafütül Felasife, Felsefecilerin tutarsızlıkları. Pek çok kitabı vardır. Hulasa 10 meselede kelamcılara çatmıştır. Bu 10 meselenin 7'sinde onları zındıklıkla itham etmiş, üçünde de küfürle itham etmiştir. On meselenin yedisinde zındıklıkla, üçünde de küfürle itham etmiştir. Yani ne demek üçünde küfürle itham etme? Yani Resme-i kafir demiştir onlara. Yani gazali, işte zirveye ulaşmış o insan. Evet. Yani örnekleri çoktur bunun. Tabi o bahis açılırsa o ayrı bir ders konusu ama yani bunu bilmekte fayda var. Yani Gazali'nin Kerem ilminden nasıl ne yaptığını, vazgeçtiğini daha sonra Kerem ilmiyle alakalı meselelerin pek çoğunu tehlikeli gördüğünü, İslam dışı gördüğünü bilmekte fayda var. Evet. İmam Şevkani Rahimullah da Kerem ilmine dalıp ondan hiçbir fayda elde edemeyen, şaşkınlık ve şüphede vuku bulan son dönem alimler arasına yaradır. O kendisinden şöyle bahseder. İşte ben sana kendinden haber vereyim. Daha dün içine düştüğüm hali sana açıklayayım. İlim talep ettiğim günlerde gençliğin baharında bazen kelam ilmi, bazen tevhid ilmi, bazen de usulü din yani dinin asırları olarak isimlendirdikleri bu ilimle meşgul oldum. Onların muhtelif taifelerine ait telifleri merakla okudum. Fayda elde etmeyi hedefledim. Gel gör ki başarısızlık <gülüyor> ve şaşkınlıktan başka bir şey kazanamadım. Bu bana daha önce o mezhep üzere olmama rağmen Selef'in mezhebini daha da sevdiren sebeplerden birisi oldu. Şimdi bak bu cümle çok önemli. Çok önemli. Bu şimdi e, oku. Bir daha okuyayım mı? Bu bana daha önce o mezhep üzere olmama rağmen Selefin mezhebini daha da sevdiren sebeplerden birisi oldu. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü selam bir hadisi var. İmanın halavetinden, tadından bahsederken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam orada bir örnek veriyor. Ki o örnek üçüncü örnek değil mi? Heh. Yani bir insan düşünün küfrü tatmış. Daha sonra ne olmuş o insan? Mümin olmuş değil mi? Yani imanın neyine? Tadına varmış. Siz o insanı ki küfür tatmış insan nedir? Ateşe girmiş insandır değil mi? Bir daha o küfre döndürmeniz kolay olur mu? Olmaz. Yani ateşten çıkardığınız bir insanı yeniden o ateşe atmanız kolay olur mu? Olmaz. He. Bu ne demek? Bu şu demek. Burada şunu demek istiyor İmam Gazali. Kerem ilmi avamın uğraşmaması gereken bir ilim şüphesiz. Hatta alimlerin de yeri geldiğinde terk etmeleri gereken bir ilim. Ama kelam ilmi bu ümmetten bir kısmı için olmazsa olmazdır. Okunması gerekir okunduğu zaman, okunduğu takdirde muhaliflerin delilleri yerli yerince öğrenilmiş, muhaliflere kendi delillerinden cevap verilmiş, artı öğrenin insanın da daha sonra Selefin akidesinin çok daha haklı, çok daha doğru olduğuna dair kanaatinin itminan seviyesinde ne yapmasını, yükselmesini sağlar diyor. Yani bir İbn-i Teymiye'yi düşünün. Bir İbn-i Teymiye'yi düşünün. Kelamla ilgili pek çok kitabı ne yapmış? Okumuş. Ve onlara ne yapmış? Reddiyeler düzmüş. Ve öyle bir hal almış ki, aynen İmam Şevkani gibi, onların o sapıklıklarını okudukça, imanı artmış. Allah'a daha çok ne yapmış? Şükretmiş. Hamdetmiş. Daha çok neyi artmış? sünniliği artmış. Daha çok neyi artmış? Hadisçiliği artmış. Daha çok neyi artmış? Fıkıhçılığı artmış. Yani bu çok önemli. Ha. Bizim hep söylediğimiz bir şey var. Kelam ilmi mezun bir ilimdir. Ancak kelam ilminin memduh olan tarafı ulemanın kelam ilminin ne olduğunu ümmete anlatması ve o kelam ile alakalı küfre götüren ya da İslam'da olmayan neye duygu ve düşüncelere götüren yönlerini ne yapmaları bertaraf etmeleridir. Bu mezmum değildir. Bu nedir? Memduttur Yani met edilmiştir. Buna dikkat edeceğiz. Şeyhül Mütteyimi diyor ki, kelamın hepsi ne değildir? Mezmum değildir. İçinde memdu olan vardır. O da ney? Allah'ın varlığını, birliğini, gene bu bidatçilerin Allah'la alakalı, Allah'ın isimleriyle, sıfatlarıyla alakalı ortaya koymuş oldukları neleri bid'atleri bertaraf etmek için tahsil edilen ilim kelamdır. İşte o ne değildir? Merdut değildir. Mezlum değildir. Buna dikkat edeceğiz. Tabi bu kimi ilim ile alakalı ne? Bir mesele. Bu onları bağlar. Ama şunu size iştenlikle söyleyeyim. Türkiye'de davet yapıyorum diyen insanın ben davetçiyim diyen insanın kelam ilmini bilmesi gerekir Arkadaşlar. Hele eğer o adam ilahiyat öğrencileriyle ne yapıyorsa, iştigal ediyorsa, hele o adam kimle üniversitelerle iştigal ediyorsa kelam ilmini bilmelidir. Bilmeli ve ona göre selef akidesini anlatmalıdır. Bilmezse ne olur biliyor musunuz? Bilmezse onların düştüğü hatalara fazlasıyla kendisi düşer. Bunun örnekleri de çok çok fazladır. Burada onun örneklerini anlatacak değilim. Ancak böyle olduğu halde bile bugün, bugün, bugün kelam ilmini okuyanları, yani zarureten okuyanları, ihtiyaç hasıl olduğu için okuyanları, tenkit eden bazı davetçiler, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumu'nun vermiş olduğu denkliği alabilmek için zındık dedikleri hocalarda kelam ilmini okumaktadırlar ilahiyatla. Bakın, şimdi ihtiyaç apayrı şey, denklik almak apayrı. Denklik almak bir ihtiyaç mıdır dine göre? Değildir. Denklik almak dine göre bir ihtiyaç mıdır? Değildir. Dine göre bir ihtiyaç değildir. E dünya ihtiyaçtır. Ama bakın, hal böyle olduğu halde, dini ihtiyaç olduğu için, bu işi alıp da, kim ne? Bidatçılarla uğraşmayı ne görenler? Bidat görenler, Sırf denklik alabilmek için zındık gördükleri adamlardan zındık gördükleri neleri, hususları alıp sınavda da aynen onların istediği gibi yazarak denkleye kavuşmaktadırlar. Çok önemli. Burası çok önemli. Çok çok önemli burası. Hep söylüyoruz. Kaydemiz şu. Sen davetçiysen... Davet ettiğin ortamı bilmek zorundasın. Davet ettiğin ortamda bu varsa sen de bunu tahsil etmek zorundasın. Tahsil edeceksin ki karşındaki adama sen bunu ne yapacaksın? Öğreteceksin ama ne yönüyle onun yanlış olduğunu göstermek yönüyle. Ama yok. Sen bunu hem bidat göreceksin hem şirkiyat hem küfriyattan göreceksin. Onun peşinden de bunu ne yapacaksın? Sırf Dünyevi bir hedefe, dünyevi bir maksada ulaşmak için ne yapacaksın? Tahsil edeceksin. İşte bu en büyük hatalardan bir tanesidir. Çünkü Şehrişen Ülke'yi senin yerinde olsaydı o denkliyi reddederdi. Almazdı. Çünkü o Ariston'un felsefesini okurken hiç kimse ona diploma vermedi. Diploması neydi biliyor musunuz? Erred Alel Mantıkı'nın adlı kitabı yazma. Yani Aristo'nun felsefesini okudu, diploma vermedi kimse ona ama ne yaptı? Aristo'nun felsefesine red kitabını yazdı, 400 sayfa. Anladınız mı benim kastımı? Bakın dikkat edin. Bu çok önemli. Ama bugün maalesef bunu görebiliyoruz. Bunu görebiliyoruz, bunlar yanlış işler. Yani Türkiye'de ilahiyat müfredatlarında Kur'an ve sünnetten daha çok kelam ilmi vardır. Hal böyle olunca sen davetçiysen elbette ki bunu öğrenip o öğrencileri kazanmanın, o öğrencilere doğruyu anlatmanın, o öğrenciye doğrunun yolunu göstermenin derdinde olabilmelisin. Ama sen bunu küfür gör, bidat gör, sıf dünyevi bir maksat için He, ne yap? İstedikleri gibi yaz. Hatta birinci soruyu de söyleyeyim mi? Allah arşe istiva etti ayetinin, Kelami doğru anlayışı nedir? Cevap istila etti. Evet. Ya takır takır yazıyorlar. Elbette alamayacak. Kağıt parçasını alamayacak. Yani buna çok dikkat edelim bakın. <gülüyor> çok dikkat edelim buna. Ama halbuki Şehir-i onun için onu tahsil etmedi. Yine ya yaptı? On küsur vecihten Allah arşağı. İstivayı, istila olarak ne yapanlara, tefsir edenlere ne yaptı? Reddiye verdi. Onun diploması o. Başka bir diploması yok. Evet hızlıca okuyalım. İmam Şefkan'ın sözlerine devam ediyoruz. <gülüyor> Fakat ben onda, yani kelam ilminde basiretimi ve muhabbetimi arttırmak istedim. Ve o zaman o kelami mezhepler hakkında şöyle dedim. En çok elde ettiğim şey araştırmalarından ve engin bir bilgiye sahip olduktan sonra incelememden. İki yol arasında kalmaktır. Şapa şaşkın, bilemez karşılaşmayan ayırdan başkasıyla. Oysa ben daldım onun tehlikelerine, razı olmadı nefsim, engin bilgi sahibi olmak dışında bir şeye. Bunlar İslami fırka ehlinden olup da sapanların durumudur. Fratı ı sapan, mülhit, Tanrı tanımaz ve daha başka kafirler ise onların çektiği sıkıntı ve azaptan sorma. Onlar acı ve cefa basamaklarının en aşağısını yaşamaktadırlar. Onlardan emniyet yani güven kaldırılmış, aralarında psikolojik ve sinirsel hastalıklar yaygınlaşmış, cinsel hastalıklar kırıp geçirmiş, korku çoğalmış, intihar etmek ve bu hayattan kurtulma isteği yaygınlaşmıştır. Hiçsiz bir tane el üstüne üstü bir alim intihar ettiğini duydunuz mu? Aslında. Ama muhteziliyemiyorsun. Onlarca alim vardır intihar eden, kendini zehirleyen. Neden? Bir düşünün. Çünkü kaza ve kadere iman ne değil? Tam değil de olmuş. Yani öyle alimlerimiz vardır ki muhdi hastalıklara ne yapmıştır? Büyüler olmuştur. Ama yine de ne yapmamıştır? Bildiği yoldan vazgeçmemiştir. Hatta işlerinde tedavi reddedenler bile var. İşlerinde tedavi reddedenler bile vardır. Allah'tan gelmiştir, Allah'tan gelene de amin deyip ölüme gitmiştir. Doğrudur, yanlıştır, o apayrı bir olay. Ama yani onların tevekkülü öyle bir tevekküldür. Çok önemlidir arkadaşlar, çok çok önemlidir. Evet, oku. <gülüyor> Dülçer oldukları bu azabı, işkenceyi, mülhit felsefecilerin büyüklerinden meşhur Alman Filozof Frederick Nietzsche mi? diye okunuyor hocam var. Nietzsche. Düşünce ve fikrinden Allah'a iman inancını, imtihanın hikmetini bu hayattan sonra sonsuz ceza ve hesap yurdu başka bir hayat olduğunu attıktan sonra kendi iç dünyasını çekmiş olduğu azap ve cefa için sözleri ifade eder. Ben insanın niçin gülen tek hayat sahibi olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü çok şiddetli sıkıntılar çeken odur. Bu da onu gülmeyi icat etmeye zorlamıştır. İşte bu da eğitimle alakalı görüşleri tüm dünyada hatta İslam ülkelerinde dahi okutulan meşhur İngiliz filozof Herbert Spencer. O ölüme yaklaşınca hayatını gözünün önüne canlandırır. Bir de ne görsün bütün hayatı kendi nazarında hayatı kendisinden hiçbir şeyden faydalanmadan edebi bir şöhret uğruna gelip geçmiş 3-5 günden ibaret. İşte o zaman kendi kendine güler ve alay eder. O geçen günleri mutlu, sade bir hayatta geçirmiş olmayı temenni etti. Ölüm döşeğine düştüğünde artık o yakinen biliyordu ki o hayatı boyunca abesten başka bir şey, abesten başka bir şeyle meşgul olmamıştı. İşte bu da inançsız, mülhit, uğursuzluk, kötümserlik filozofu Erzur Schubert tasavvurundan Allah'a, ve ahiret gününe imanı uzaklaştırıp imtihanın hikmetini reddettiğinde hayata kötümserliğin doldurduğu bir başka bir bakışla baktı <gülüyor> ve hayatın güzelliklerinin tamamının abes, insanların amaçlarının başarısızlığa gittiğini gördü. Bununla alakalı sözlerinden birisi şudur. Bizler şahit, bu gürültülü hayatı düşünecek olursak insanların hayatın talep ettiği ihtiyaç ve meşakkat ile uğraştıklarını görürüz. Bütün kuvvetlerini bu uğurda harcarlar. Dünyanın bitip tükenmek bilmeyen ihtiyaçlarını razı etmek ve çok olan hüznünü silmek için. İşte bu da Fransız, mülhit, varoluşçu, var Yahudi felsefeci Jilpaz e, Satre, Allah'ı ve ahiret günü inkarı sebebiyle hayata varoluşçu perspektiften bakar oldu. Dolayısıyla varlığın tamamını tasa, güçlük, kötülük ve acılar çemberi olarak gördü. Bu konuyla alakalı bir takım kıssalar ve senaryolar yazdı. Onlarda kötülük kusan, değersiz bir hayat ibraz etti. Ha, e, haki, ürkütücü, cefa, sıkıntı dolu ve acılarla yüklü varoluşçu felsefi görüşlerini işledi. Ölüm döşeğine düştüğünde ise yanında bulunanlardan birisi ona acaba görüşlerinizi seni nereye götürdü diye sorduğunda derin bir üzüntü ve hüzün dolu ses sonuna cevap verir. Tam bir hezimete. Onlar nerede Müminalerin emiri Ömer bin Abdülaziz, Aziz Rahimullah? Nerede? Zira o der ki sabahladım. Benim için kaza ve kaderin belirlediği yerler dışında mutluluk yoktur. <gülüyor> Onlar nerede Şeyh İslâm ibn Teimme onlar nerede? Şehir İslam İbni Teymiye Rahim Allah nerede? O hapse atıldığında şu meşhur sözünü söylemiştir. Düşmanlarım bana ne yapabilir ki? Benim cennetim göğsümdedir. Nereye gidersem benimle beraberdir. Benden ayrılmaz. Benim hapsedilmem halvet, öldürülmem şehadet, vatanımdan sürülmem seyah seyahattir. Ve yine demiştir ki, muhakkak ki bu dünyada bir cennet vardır. Kim ona girmezse, ahiretteki cennete giremez. Evet. Kısaca bugün alacaklarımız bunlar daha fazla uzatmaya gerek yok. Subhane ki Allah'ım ve bihamdiki eşhedü en ila ilente estağfirüke ve ekbu Allah razı